Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Muhammedin ve ala ve Mektubat Şerifeden kaldığımız dersten devam ediyoruz. İtikatla ilgili mektup. Konu imana gelmişti. İmanı anlatırken imanın tasdik anlamında geldiğini bunun alametinin de kafirlerden küfürden, şirkten, inkardan ve levazımından ve kasayisinden yani gavurluğun gerektirdiği şeylerden uzaklaşmak olduğunu beyan etmişti. Bir insanda hem Müslümanım inanıyorum iddiası varken hem de zünnar takmak gibi şirk alametleri var ise bu kişinin mürtetlik damgası yediğini beyan etmişti. Münafık hükmünde olduğunu açıklamıştı. Bir insanın gerçek manada Müslüman olması için kafirlerden, ondan alametlerinden, işte nişanlarından uzak durması gerektiğini beyan etmişti. Şimdi oradan devam ediyoruz. Ve İbrahimul Halilu Hala nebina aleyhissalatü vesselam, Halil İbrahim aleyhisselam, inne ma nale muhakkak ulaştı, ma o şeye ki nale nail oldu, neden, min, o da nedir, mine deracetil kusva, en yüksek, en uzak derece. en uzak demek, yani bir ulaşılması en uzak demek, Aksa da oradan geldi. Aksa en uzak meslek o zaman Mekke'ye, kusva da onun mühendisidir, derece mühendis olduğu için öyle söylüyor, yani ulaşılması en uzak dereceye İbrahim Aleyhisselam ulaştı ve Sara oldu. Nedir oldu? Asla Şecaratin nübüvveti peygamberlik ağacının temeli oldu. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler onun zürriyetinden geldi. Hiç onun cüriyetinden olmayan gelmedi. Hepsi İsrail oğullarından geldi. Zaten İsrail Yakup Aleyhisselam demekti. Yakup Aleyhisselam da İbrahim Aleyhisselam'ın torunudur. İshak Aleyhisselam'ın oğludur. İshak Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın İshak aleyhisselam İbrahim aleyhisselam'ın oğludur. Ve Emne ale İshak biz ona İshak'ı bağışladık buyuruyor. Ve Yakub ve Nafile. Yakub'u da torun olarak bağışladık buyuruyor. İbrahim aleyhisselam nübüvvet ağacının aslını teşkil ettiğine buyurur. Teadile ve kitab Peygamberliği ve kitabı onun zürriyetine tahsis ettik. Dört büyük kitap da onun zürriyetine gelmiştir. Musa aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Davud aleyhisselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün e, peygamberleri İbrahim aleyhisselamdan öncekileri demiyoruz. Öncedekilerin de sayısı azdır. Allah bilir ama allah Alem azdır. İbrahim aleyhisselamdan sonra gelen bütün peygamberler onun neslindendir. Dört büyük kitabın sahibi en, bir Aizam da onun neslindendir. Hepsi Yakup aleyhisselamdandır. Bir tek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsmail aleyhisselamdandır. Hacer validemiz vasıtasıyla geliyor. O da İbrahim Aleyhisselam'dandır. O zaman çok büyük bir fazilet ve meziyete nail olmuş demektir. Çünkü nübüvvet ağacının temeli oldu. Peki neden oldu bu? Bu kadar peygamberler içerisinde niye İbrahim Aleyhisselam'a mahsus oldu bu makam? Biwasitati teberrihi uzak durması vasıtasıyla kimden münadi ait Taala. Allahu Teala'nın düşmanlarından hep uzak durdu. Yanaşmadı, yaklaşmadı, taviz vermedi, mücahmalı davranmadı. Ya, Hale Allahü Teala, Allahü Teala ne buyurdu? Ne kadar kânelekum? Andolsun ki muhakkak sizin için vardır üstüne tün, Çok güzel bir numune, numune imtisal. iktidâ örneği. Yani uyacağınız, tabi olacağınız bir numune var. Kimde fi İbrahim'e ve Lüddine İbrahim kulumuzda bir de onunla beraber olanlardan demek ki sahabesi de var. Lut Aleyhisselam hem yaniydi hem peygamber idi ama onunla beraber olanlardan sayılır. O da eee muacir oldu, hizmet etti, kafirlerden kaçtı. Ben Rabbime muacir çıkıyorum, çıkıyorum buyurdu. İşte onlardan örnek alın. İzgalu. Vaktaki dediler ki Kendi milletlerine kafir olan, müşrik olan, puta tapan halklarına, ümmetlerine dediler. Ne dediler? İnna muhaqqakibur au beri kimseleriz. Kesinlikle tamamen uzaklaşmışız. Minkum küb sizden. Ta'limin matabudune taptıklarınızdan min dunillah. Allah bırakıp hangi putlara? Hangi insanlara? Hangi şeytanlara, hangi cinlere, hangi heykellere işte neyse. Kime tapıyorsanız onlardan da uzağız, sizden de uzağız. ne? Küfür Küfrettik yani inkâr ettik büküm sizi. Reddettik sizi. Tanımıyoruz sizi yani. Siz kimsiniz yani? Türkçe'si. Sen kimsin? Efendim. Allah'a şu koşacaksın. Allah'tan gayrı ibadet edeceksin, tapınacaksın. Ondan sonra doçentin, profesörün, başvekilim, bakanım, takanım kim takar seni ya? Kim olsan ol. Karun olsan ne olur? Nemrut olsan ne olur? Şeddad olsan ne olur? İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı çıkmış insandır yani. Ki dünyanın tek hükümdarı o zaman. Kendisi de tek başına bir insandır Müslüman olarak. Bir tek başına bir insan dünyanın tek hükümdarına karşı çıkabiliyor mu? Çıktı işte. Onun için diyor peygamberlerin şeceresinin temelini teşkil etti. Çok makamlar sahibi oldu. Hiçbir peygamber ona ulaşamıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim gelir? İbrahim Aleyhisselam gelir. Adem aleyhisselam'dan üstün, Halil aleyhisselam'dan üstün, Musa aleyhisselam'dan üstün. Yani ülü-ül azmin içindedir, beşin. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en üstünü İbrahim Aleyhisselam diye ben biliyorum yani. Deliller onu gösteriyor. Bu neden oldu? Kafirleri ve müşrikleri reddetmesinden oldu. Biz sizi tanımıyoruz dediler. Ve beda zahir oldu, belirdi. Beynene bizimle aramızda ve beyne kim sizin aranızda ne ada ve düşmanlık. Peki kimseye düşmanlık etmeyeceksin. Laf salatası var ya. Tamamen Kur'an'a muhaliftir. Tamamen düşmanlık zahir oldu diyor. Vel bagdavu buz. Kızgınlık. Sevmemek. Efendim, hoşgörülü olacaksın. Yahudilere de hoşgörülü olacaksın. Hristiyanlara hoşgörülü olacaksın. Budistlere hoşgörülü olacaksın. Onlar oluyorlar mı? Yok. Mevla bilmiyor Onların olmayacağını biliyor. Onun için sizde Evliya <gülüyor> Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Ha komşuluk ayrı bir şey. Yanında işçi olursun ben. Bunlar iş irtibatlarıdır, iş ilişkileridir. Bunlar dostluk anlamına gelmiyor ki. Dostluk ayrı bir şey. Nice insanlar var. Yanında çalışır. Ortağın olur ama dost değilsindir. Bunları da birbirinden ayırmak lazım. Bir Yahudi efendim açlıktan ölüyorsa ona bir ekmek verirsin. Bu düşman olacağız, açlıktan ölsün manasından gelmiyor. Bunlar ayrı şeyler. Komşuluk hukuku vardır. Et kesilmiştir. Eve gelmiştir. Bir şey kokmuştur. Yemek pişirmişsindir. Bir lokma verilir. Bir hediye gönderilebilir. Bunlar ayrı bir şey. Ölür komşun. Ermenidir. Yahudidir. başka sağlığına gidersin. Bu kadar. Ama ilerisine gidemez. Yok cenaze yok kilise yok ayni yok Allah. Bunlara verecek. Konuştuk yani. Bazı hocalar ona bile fetva verdiler. E, az daha Fatih Akusun diyecekler. Orada durdular. Bir de Ya Rabbi bütün insanlara affetlersin diyor. Meşhur da bir hoca. Televizyonlarda en çok izlenenlerden. E, sen nasıl diyorsun ki Fatih? Allah merkez affet. E de kafirleri affetmeyeceğini e, beyan etti ki mezarına gidip de herkese afet denir mi yani? Bu adam afet demek gibi bir şey yani. E sen Allah Teala'nın yapmamaya karar verdiği şeyi bilmiyor musun? Hoca oldu. Rabben aghfirli ve liyadde ve lil diyor. İbrahim Aleyhisselam'a duasını öğretiyor Mevla. Beni afet, ana babamı afet, bir de müminleri afet. E, mümin olmayanlara mağfiret duası yapamaz ki. Sonra bir babasının için af de neayetler geldi. Baban e, şirk üzeredir, baban için hafif diyemezsin. Tabii Tabi o babası amcası meselesi var. Azer'in amcası olduğu söyleniyor. Babasının adı Tarah olduğu söyleniyor. Araplarda yani eski kavimlerde amcaya baba deme şey var. E, bu manada ihtilaf vardır El-i Sünnet uleması arasında. İyi bir ihtilaf vardır ama biz tefsirde bayağı bir beyan etmiş idik delilleriyle beraber. O zaman tabi şeyi koyduk e, Azer'in babası olduğu görüşünü çok destekledik. E, Fahir Razi ve diğer müfessirlerde ağırlık o yöndeydi tabi. Sonradan Efendim sallallahu aleyhi ve atası olmak açıbıyla e, ve tekallü mükefis çacidin işte secde edenlerin sudlarında gezip dolaşıyordun ondan ona ondan ona intikal ediyordun. Ayet kelimesi secde edenler buyurması açıbıyla. Yani e, bazı alimler de e, efendim anne babasının ve bütün atalarının Müslüman olduğuna e, dair kuvvetli deliller olduğundan e, onun Azer'in babası değil amcası olduğuna dair de bir görüş serdediyorlar. Onların da kendilerine göre delilleri var. Yani bu itikadi bir mesele değildir. Yani inanmasan dinden çıkmazsın, ehl sünnetten çıkmazsın. Hani desen ki babasıdır. Ama yani şu anda yani de, de ağır basan görüş Necati'l-Valide'nin ana babasının kurtuluşu hakkında kitabı hazırlarken tabi basamadım size ama hazırlarken e, gördüğüm deliller muaceyesinde konuşuyorum. E, Azer'in e, amcası olduğu görüşü ağır basıyor. Fakat e, burada mühim olan nedir? Babasıysa da amcasıysa da İbrahim Aleyhisselam onu reddetmiştir. Sonra onun günahları için Allah hafif istediğinde allah Teala ona e, efendim, ne, asla sen Müşrikler için af isteyemezsin buyurmuş. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam da tevbe etmiştir. Özür dilemiştir. Ve mâ kâne istighfârü İbrahim el illâ amme v'iddetim u'adâ'iyyâh. Babasına söz vermişti. Le-estighfârâne le Meryem suresinde hatırlıyorum. Orada geçiyor. Sana istighfar edeceğim demişti. O sözü yerine getirmek için. Ya Rabbi bunu afet demişti. E fakat Mevla buyuruyor. O sözden dolayı bir af istedi ama. Ne zaman ki baktı ki amcası, babası işte hangisi ise oradaki şey, görüş. Allah'ın düşmanı çıktı yani. Müslüman olmadı. Ondan uzak durdu. Amcam demedi, babam demedi. Hazaruru ihtiyaç olur. Açlıktan ölecek olur. Yani kimsesiz kalır, muhtaç kalır. Yardım edilir. insani yardım. Bu ayrı bir şey. Ama ne yapmadı? Dostluğu kesti, ilişkiyi kesti, alakayı kesti. Daha asla onu sevmedi. Onun için, yok hoşgörü. E, bu din arası diyalogçuların, bu FETÖ'cülerin tabii uydurdukları bir palavraydı. O zaman da söylüyordum ben bunları ama işte işine gelmeyen anlamıyordu yani dinlemiyordu. Ama bak ne buyuruyor at Kerime? Sizinle bizim aramızda düşmanlık zuhur etti. Vel <gülüyor> bagda'u kin öfke, kızgınlık, ebeden ebeden ne demek biliyor musun? Sonsuza kadar. Ahirette de yollarımız ayrılıyor. Anan olsa baban olsa Şafir ölenle cennete getirmiyorlar ki senin yanına. E sonsuza kadar düzelmez bu iş. Hatta tu min kadar billahi Allah vahde tek olarak şirkten uzak duracaksınız. Tek olan Allah'a inanacaksınız. İbrahim Aleyhisselam'dır. O zaman İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halilidir peygamber olduğuna inanmak şartı vardı. Sonra gelen bütün peygamberlerde de bir olan Allah'a imandan sonra, zaten bir olan Allah'a inandın mı, o Allah sana peygamber gönderiyorsa ona da inanmak durumundasın. Kitap indiriyorsa ona da inanmak durumundasın. Sen Allah'a ben sana inanıyorum ama gönderdiğin peygamber yalancıdır dersen aça Veya Allah'a inanıyorum ama Kur'an'a inanmıyorum dediğin zaman zaten Allah'a inkar etmiş oluyorsun. Düşmanlık ve kin bulur, devam etmiş oluyor. Yani iman neyle beraberdir? İman şartlarıyla beraberdir. İman tek başına olmaz. Allah'a inandın, ne buyurduysa inanacaksın. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere... İman, Allah'a iman içindedir. Onun için ayette tek kelime geçiyor diye, peygambere inanmak şart değil gibi... böyle yanlış yunmuş manalar çıkaran profesör illa var. Sade Allah'a iman yeter. hayret karaman ne diyor? Ayete bakarsan iki şart ediyor. Allah'a bir de inandıktan sonra Yahudi Hristiyan Hristiyan'ta girer. Süleyman Ateş de bunu söylüyordu. Hayret-i Karaman'a reddiye yaptım. O kitap ortalıkta yani. Lale Gül'den bulabilirsiniz. O kit çıkan kitaptaki kaynaklarını da verdim yani. E bu, bu adamlar bugün hocaların hocası olmuşlar. Ben ne yapayım yani? Hayati kerimelerde ne buyuruyor? Kafirlerden uzak durun. Onlarla dost olmayın. E sen onları mümin sayıyorsun. Cennete girecek sayıyorsun. Nasıl cennete? Madem cennete girecek, cennete girecek adama düşmanlık edilir mi? Bu şirktir daha. Çünkü sadece Allah'a inanmak yetseydi, e o zaman kitaplara, peygamberlere hiçbir şeye inanmak şart olmasaydı dünyada gavur kalmayacak. Budist de Allah'a inanıyor, Yahudi de Allah'a Hristiyan de Allah inanıyor. E kim kafir? Kur'an-ı Kerim'de niye böyle buyuruyor? Bu kadar ayetlerde Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin buyuruyor. Ya öyle ve Yahudiler de Hristiyanlara da veli, dost, sırdaş edinmeyin. Bazı mevlüabat onlar birbirine dosttur. Size dost olmazlar. Cevurdan dost olmaz, ayıdan post olmaz diyorlar. Yanlış. Ayıdan post olur. Domuzdan post olmaz. Aynın postunu tabaklasan secade olur, cahizdir. Efendi baba öyle fetva verirdi yani şimdi burada da iyi lafını çıkartmışlar. Ne ayı lafını çıkartıyorsunuz? Gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz. Postu tabaklamayı kabul etmeyen, ee, dibagat ile, ile temizlenmeyen bir tek hınzırdır. E şimdi bunlar boşuna mı söylendi yani? İbrahim Aleyhisselam niye düşman oldu? Kavmine, kabilesine, en yakınlarına, akrabasına, amcasına niye düşman oldu? Allah için. Onun için iman tasdik demektir. Tasdik Allah'ı doğrulamak demektir. Allah'ını Rabbini doğrulayan onun kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe kader hepsine iman eder. Allah'a inanıp da buyurduklarına inanmamak şirktir. Dolayısıyla iman ve tasdik ne iktiza eder diyor Allah ve Resulü'nün düşmanlarından teberi gerektirir. Çünkü neden? Hem bana inanıyorum sana diyorsun, diyeceksin. Seviyorum seni diyeceksin. Dostunum senin diyeceksin. Hem de gidip benim baş düşmanımla dost olacaksın. Var mı böyle bir şey ya? Bu ne? Allah'tan gelen kitaplarda yazar. Ne insanların yazdığı kitaplarda yazar. Hiçbir kaidede, kuralda efendim yazmaz. Nedir? Hatta düşmanının düşmanı bir nevi dostun olur bir nevi. Her yönden değil. Dostunun düşmanı senin de düşmanın olur. Bu bir kaide yani. Bütün dünyada şu anda geçerli. Görmüyor musunuz? Devletler arasında geçiyor. Milletler arası, fertler arası. Kim kimin dostuna düşmanlık ederse o da ona düşman olur. E sen nasıl Allah'a düşman olan şirk koşanlarla dost olabilirsin? Bak düşmanlık yok. Nerede yok ya? Ayette var işte düşmanlık belirdi diyor. Kızmak yok, öfke yok. Nesi yok ya? Vel <gülüyor> bagdahu var işte ayet. Çin, buuz, düşmanlık belirdi artık diyor. Bir olan Allah'a, inanın İslam'a girerseniz düşmanlık kalkar. Bizimkiler ne yapıyor? Müslümanlar, cemaatler birbirlerine düşmanlık ediyor. Amen diyor, inananlar birbirine davet ediyor, buuz ediyor. Yahudilerle, Hristiyanlarla, Masonlarla, Fasonlarla herkes iyi geçiniyor. Ya Mevla ne buyuruyor? Bizim İslami cemaatler geçinenler neler yapıyor? Böyle bir şey olur mu ya? Ve amele Hiçbir amel olamaz minel amali. Amellerden hiçbiri. Ameller deyince namaz, oruç, had, zekat, sadaka, hayır hasene neler? Amel salih ameller binlercedir. Sayısız ve sınırsız zikir ve salih amel var. Ama bunların hiçbir olamaz. Fi ne azel fakir. Bu fakir yani kendi için diyorum Arap manazetleri. Fakir derler derviş manasına işte. Muhtaç Allah'a muhtaç. Bu fakirin diyor görüşüne göre Hiçbir amel olamaz. <gülüyor> Efdalu. Daha üstün olamaz. Neden? Min hazet teberri. Kafirlerden beri ve uzak olmaktan. Ne hususta daha üstün olamaz? Fi husûl-i hakkı celle ve Yüce Rabbimizin, hakkı Teâlâ'nın rızasının meydana gelmesi için. Yani onu tahsilde demek istiyor. Allah'ın rızasını kazanmak istiyor. Hepimizin derdi bu değil mi arkadaş? Arkadaşlar. Namaza başlarken ne diyor? Niyet ettim ya Rabbi rıza'yı şerifin için. Dillen dememek lazım, kalpten geçirmek lazım. Sünnet kalptedir, niyetin mahalli kalptir. Ama ne niyet ediyoruz yani? Neye kalpten, neye niyet ediyoruz yani? Veya söyleyen de var attem namazı bozulur demiyorum ama bir dat oluyor diyor Muhammed bin Hazretleri. Ama düşünülen, mülaza edilen niyet nedir? Niyet ettim ya Rabbi rıza'yı şerifin için. Sadaka versen Rıza-i için. Oruç tutarsan Rıza-i Şerif'in için. Hacca gidersen Nevelkül Umrate Allah için. Yani Rıza-i için umreye niyet ettim. İnni üridül hacca. Hac irade ediyorum. Vel Umrate. Umre kastediyorum. Lillah. Allah için. Her ibadetin mihekki merkezi noktasında nerede duruyor? Allah'ın rızasını tahsil niyeti, azmi kararlılığı duruyor. İşte o zaman diyor Allah'ın rızasını kazanmak istiyor musun? istiyorsan o zaman kafirlerden uzak durmak onlara benzememekten daha üstün bir amel bu konuda bulamam diyor. bulamadım diyor. bu konuda zaten bütün konuların şahı Mevla'nın rızası kazanmak değil mi namaz kıldın rızayı kazanamadın ne yaradı hacca gittin rızayı kazanamadın ne yaradı çok para dağıttın fakirlere Allah rızası makbuliyet mahbubiyet kazanamadın o zaman maksadımız ne? Maksadımız Hak Celle ve rızasını kazanmak ise bu hususta bize bunu kazandıracak amelleri arıyorsak bundan üstün bu fakire göre bir amel bulamadım. Nedir o? Kafirlerden uzak durmak. İşte Noel'lerini kutlamamak, onlar gibi giyinmemek, onlar gibi konuşmamak, onlar gibi kuşanmamak, onlar gibi evlenmemek, onlar gibi boşanmamak, onunla alametleri olan işte Yularları, fularları, işte ne onları zünnarları, bağlama var. Suratın onlara benzemeyecek, başın onlara benzemeyecek, kaşın onlara benzemeyecek, tırachın onlara benzemeyecek, teberi, teberi, teberi. Ne diyordu? Şairin işte bir, Birinci mısrasını belki hatırlamadı değil ama teberliği bir teberliği niist mümkün? Far efendi hocamızın bir kızı varmış küçük Ayşe dedi adı diye öyle hatırlıyorum. Biz de çocukydık belki biz de doğmamış mıydık bilmiyorum. Yandı o. Yangında şeytan Yavrumuz. Küçük kız. O bunu okuyup yazardı derdi. Tevelli bi teberri ne ist mümkün. Küç küçücük. Çocuk yani. Bir iki yaş belki var yok. <gülüyor> Şimdi kocama hoca olmuşsunuz. Buna mana veremezsiniz. Tevelli Allah'a dostluk. Yani veya meşayiha dostluk, evliyaya dostluk, ulemaya dostluk. Bi teberri onların düşmanlarından uzaklaşmadan sen onlara dostluk edeyim dersen niist mümkün. Mümkün değildir. Olmayacak bir şey aramaya. Kafirlere benziyorken Allah'a dost olacağım. Mümkün değil. Mevla senin üzerinde gavurlardan bir eser bir iz görürse sevmiyor seni ya. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok sevdiği habibidir. Ondan bir eser görürse, misvak görse, sarık görse, sakal görse, cüppe görse, şallar görse, takke görse, entari görse falan üzerinde bir esermiş. Veya ahlakında veya huylarında falan. O zaman mümkün. Ama düşmanların inancından başta inanç, sonra amel, sonra ahlak, bunlardan uzak durmadan sen Allah'ın dostlarına dost olamazsın. Tevelli, bi, teberri, bi yok demek Farsça'da. Bi namaz, namazsıza deniyor. Bi namaz. Şimdi onu Türkçe'ye beynamaz yapmışlar. Halbuki o beynamaz olur mu? Bi namaz. Yani bir teberri düşmanlardan uzak durmaksızın dostluk, teveli, velayetten geliyor yani. Dostluk nist ki Kafanı çalıştır. Dostlara benzemeye çalış. Ey Müslüman! Kafirlerden uzak dur. Ve inne ve teala. Şüphesiz hakü ve teala için adaveten, düşmanlık vardır. zatiyeten Hem de sıfatlarına raci değil. Dikkat et. Allah'ın öz zatıyla ilgili bir düşmanlık vardır. Neye karşı? Mal küfri, kafirlik inkara karşı ve kefareti bir de kafirlere karşı. Allah Teala Allah Teala şirki ve kendisini ve tabi buyurduklarını, amen tüyü, inkar etmeye karşı. Öz ve öz düşmandır. Zatıyla düşmandır bu inkara. Bir de bu inkarcılara. Tabi inkar bir sıfattır. Bu sıfatla mutasif olanlara kafir, kefere deniyor. Kafir müfrettir, tekildir. Kefere çoğul, cemidir. Yani kafirler. Şimdi Allah Teala'nın mesela burada tabii bir şey altta beyan edecek. Müslümanların günahları buna benzemez. Allah Teala bizim günahlarımızla sevmez. İçki içten sevmez. Kıybeti sevmez. İftirayı sevmez. Zina yapsak sevmez. O fiilimizi sevmez. Sevmez ama zatıyla değil. O sevmemesi buğzu sıfatlarıyla buz ediyor. Zatıyla buz etmiyor. Neden? Müslümana imanı var diye. Politikat. Vel ahliyetul batileti o boş ilahlar el afaki yetu. demek? Har işte yani dışarıda bulunan. Yani görünen, elle tutulan, göze görülen. Yani misl el lat ve'l uzza. Lat put yani gitsen görüyordun onu da, dese sen de ona. Vel uzza uzza gibi. Bir de enfusiye var. Enfusiye içimizdeki ki bir gurur, haset, fesat falan. Nefsin için. onlara enfüsiye deniyor. İçteki batıl ilahlar, insan nefsine de tapıyor tabii. Bundan dolayı gavur olmuyorsa da, içeride kaldığı için, ağzından böyle bir şey açıklamadığı için, fiiliyata dökmediği için, ama içerideki o benlik şeyi tabii onu gizli şirk dediğimiz, gizli şirk, kafir yapmıyor da. Şimdi, batıl ilahların dışta görülenleri, lat uza gibi yani heykeller, putlar, vesaire vesaire. Veyahut işte inek ve kime tapıyorlarsa ve abedet yuha bir de bunlara tapanlar. Yani işte ilah tapan hindusudur öbürü puta tapan heykele tapan işte benim Hristiyanlar yani İsa Aleyhisselam'a tapmıyorlar ki heykellere tapıyorlar. Ondan sonra müşrikler putlara tapıyorlar. Budistler bütün heykellere putlara tapıyorlar falan filan. Bunlar bu ilahlar da bunlara tapanlar da a'daül hak sübhane hak sübhane düşmanlardır. Bizzati Öz zatıyla düşmanlık yapıyor bunlara. Öz zatla olan sönmez, dönmez yani. Sıfatlarla olan tevbe istiğfar falan rucu eder. Öz zatıyla olan da tevbe ederse de tevbeyle rucu tevbeyle dönmez o dediğim şöyle. iman gerekir. İman ederse döner o düşmanlık kalkar. Müslüman olursa o düşmanlık kalkar Mevla'nın zatını düşmanlık. Ama Müslüman olmadıktan sonra işte ben pişmanım da yok ki benim bu böyleydi de biz de havan aktık da aldandık da işte boş laflar. İslam'a girmeden o laflarla Mevla'nın davet-i zatiyesi, öz zatının düşmanlığı kalkmaz. Velhuludu finnar, <gülüyor> cehennemde ebedi kalmak mesela hiçbir Müslüman cehennemde ebedi kalmayacak. Velev ki günah ne olursa olsun sayıyoruz. Yani aklınıza gelmeyecek günahlar yapabilir bir adam. Yine de cehennemde ebedi kalmıyor. Müslüman olarak öldüyse. Cehennemde ebedi kalmak nedir? Ceza ve hadel ameliş ameli. Bu işin karşılığıdır. Eşşenii. Bu en çirkin işin. Yani cehennemde ebedi kalmak sadece kafirliğin ve müşrikliğin karşılığıdır. Tabi Yahudi Hristiyan da bu durumda kafirdir. de kafirdir. Müslüman olmayan, şu anda İslam'ı kabul etmeyen herkes kafirdir. İslam'ın şartları olan namaz orucu yapamasada Müslüman olur. Günahkar Müslüman olur. Ama İslam'ı itikat etmeyen, inanmayan, kabul etmeyen ve diğer dinlerden beri olup, tebere edip sadece İslam'ı kabul etmeyen herkes kafirdir. Herkes kafirdir. Yani ona göre dikkatli olalım. Öyle. Ilımlı İslam, hoşgörülü efendim. bakış açıyor. Yok müminmiş de, müslüman değilmiş de, Yahudi'de de mümin diyor. Ya... Her mümin Müslüm'dir, her Müslüm mümindir Eli sünnete göre. Sen nasıl burada imanla İslam'ı birbirinden ayırmak suretiyle Yahudi'ye de imanlı Yahudi, mümin Yahudi. Neymiş? Allah'a inananlar mümin oluyormuş. Bu da FETÖ'nün diyalogçularının, Vatikan'ın ılımlı İslam projesinin tabirleridir. Öyle Yahudi'ye, Hristiyan'a mümin denmez, imanlı denmez. Çünkü imanlı, İslamlı aynı şey demektir. Eli sünnete göre mümin, Müslüm eşittir. Her Müslüman mümindir, her Mümin Müslümandır. Zaten Müslüman değilse mümin olamaz. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Lükat manasında fark olabilir. Mümin iman eden, inanan, Müslüm teslim olan boyu ne? Tamam, lükat manasında fark olabilir. Ama İslam'ın istilahında, kullanımında ehli sünnetin yani e, buyurduğu üzere bunlar birdir. Onun için en çirkiniş, küfür ve inkar, kafirlik, müşriklik, şirktir. Cehennemde ebedi da sade bunun cezasıdır. Mesela insan Müslüman olduktan sonra hangi günahı yaparsa yapsın hakkında ebedilik e, hükmü yoktur. Suçu kadar, az kadar yanar çıkar veya şefaat yetişir veya tevbe eder, kabul eder Mevla. Onlar bizim bileceğimiz iş değil. Müşakhas insanlara olayı indirgediğimiz zaman biz orada şu 5000 bin sene kalır, bir bin sene kalır, 7 bin sene kalır diyecek gücümüz yok. Ama belki de hiç girmez Allah orada Rabbim Teala bağışlar, mağfiret eder, bir şefaat erişir onu da bilmiyoruz. Ama Müslümanların günahkarları için cehennem vahidi vardır, tehdidi vardır. Ama ebedilik hulut yoktur. Çünkü ebedilik e cezası sadece ve sadece şirk, inkar, küfür. Yani inkar etmek. Tabii ki bu e amen tüy esaslarını inkardan bahsediyoruz. Sadece Allah inkar değil, Kur'an'ı inkar, aynı küfürdür. Bir ayeti inkar, aynı küfürdür. Mütevatir hadisleri inkar, aynı küfürdür. Bu böyledir kafir olduktan sonra da ebedilik kesinleşir. Ve hadîl hâletû ama bu durum, yani cehennemde ebedi kalma cezası, mefkûdetün yoktur, hitiktir, kayıptır. Fil aliyetil batıl eti boş ilahlarda, öyle ilahlar ki el enfüsiyyet içerideki boş ilahlar. İçimizde de nefis var. İçimizde bir nefis taşıyoruz. İnden nefselen maruzun, bir Kur'an-ı Kerim'de bu nefis çok bahsediliyor. Hep kötülüğü emreder buyruluyor. Ama bu nefis efendim ruh başka bir şeydir, akıl başka bir şeydir, kalp başka bir şeydir, nefis başka bir şeydir. Bu e, enfüsi ilahlar yani insanın enaniyeti, benliği, efendim işte kendini üstün görmesi vesairesi ve şair kötü amelleri, yani diyelim ki zina içki, o batıl ilahlar enaniyet, benlik, gurur, iftikar, kibir, hasret falan falan. Bunlara tapar. İçinde bunlar ama yani. Dıştaki put gibi değil. Bir de kötü amelleri vardır. İçki kumar, faç fuhuş. Bunlarla. Bunlarda ebedi ceza yok cehennemde. Bir zamanlık var. Çünkü feynnel hadavete. Çünkü düşmanlık e, yani Allah Teala'nın düşmanlığı. Vel gazabe e, kızgınlığı bin nisbeti ila zil mezkûrâti bu sayılan e, efendim enaniyetçi bir gurur gibi içte bulunan belnik ilahlarına ve işte kumar gibi büyük günahlara nispetle Allah'ın düşmanlığı vardır tabii ki. Allah onları da sevmez. Gazabı vardır ama leyset mizatiyetin zatına öz, özgü değildir. Öz zatıyla bunların düşmanlık etmez. Fenke hani eğer <gülüyor> varsa hinake burada gabbun Allah'ın bir gazabı varsa içki içmeye, zina etmeye, içki içene fevve o gazap radiyon döner ila sıfatı, sıfatlara döner. Yani allah Teala sıfatlarıyla kızar bunlara. Zatıyla kızmaz. Çünkü Müslüman'a zatıyla kızmaz. Ve ilk yani mesela sıfatları var ya allah Teala isimleri sıfatları. Yani müntekimdir, intikam alıcıdır, kahhardır, işte efendim e, şedid-ül azabı şiddetlidir. Bunlar Allah sıfatlarıdır. Bu gibi sıfatlarla e, tecelli eder. Tabii ki çünkü adam bazı kere zina etmiş, iç içmiş diye adama belasını da verir yani dünyada da verir ağırta da azap eder ama bunlar zatıyla olan bir adalet ve bu azap değildir. Sıfatlarına racidir. Şedidül azap, şedidül akap. Zintikam, intikam sahibi gibi sıfatlarına racidir. Ven ki anikabun eğer bir azap varsa, evitabu yahut daha düşük bir mekruhtur diyelim. Ve sünneti terkdir, evliayettir. Bazen de o zaman azap yapmaz, itapla e yapar. Yani azar. Niye yaptım böyle falan? Bu da tabii Allah dostlarına azaptan daha ağır geliyor. Ayrı dava. Bir sitem yapar, bir azar yaparsa, o da raci ol. Rucu edicidir. İler efali. Bak gazabı sıfatlara racidir dedi kızgınlığı. E, azap veya sitem, azar varsa fiillerine racidir. Çünkü Allah-u Teala'nın fiilleri var. İşte, İhiyat, diriltmek, imat, ölürmek. Teklik yaratmak. İşte bu yaratma şeyinde e, efali vardır. Burada bir Azar edebilir. Bir azap halk edebilir. Ama fiilleriyle yapar bunu. Zatıyla düşmanlık ve buğz yapmaz. Müslümanlara. Ve lihaza bundan dolayı lembekün olmadı. Elhuludu ebedi kalmak finnari ateşte. Nedir olmadı? Ceza-e hadis, seyyati. Hiçbir günahın cezası ahirette, cehennemde ebedi kalmak değil. Ancak kafirliğin ve gavurluğun karşılığıdır. Bel bilakis cealel hakü subhanehu. allah Teala ee, günahların cezasını bile e, ne, ne yaptı? Tev, onları bağışlamayı, günahlarını affetmeyi menurtaten bağlı yaptı. Neye? Bir meşiyeti. Kendi dilemesine bağlı kıldı. Yani kafirlerde kesin karar verdi. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçiyor ki Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Şimdi bu ortak koşulmasın deyince Resulullah sadece minkar, ortak koşmaktır. İlle puta tapmak gerekmiyor şirk için. Amentün'ün bir maddesini, Resulleri inkar, bir peygamberi inkar, hepsini inkar. Allah ortak koşmaktır. Kitaplarını inkar, Kur'an'daki birreti inkar şirktir. Kaderi inkar şirktir. Allah'ın ilmi yok demiş oluyor. Allah'ın ilim sıfatını inkar ediyor. Alın yazısı yok, kader yokmuş şey yok. Şirk'tir ve inkardır. Allah'ın ilmi yok diyorsa. E hal böyle olunca yani amentü esaslarını iyi bilmek lazım. Çünkü bunları inkarı şirke gider. Hadis-i şerifleri de toplam toptan manada inkarı şirktir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da Rasul'e itaatı faksın. Rasul buyuruyor. Ve rasul diyor. Rasul'üm ne verdiyse alın buyuruyor. Bundan dolayı hadis-i şeriflerde mütevatir olanlar manen de olsa mütevatir olanlar hüküm tespit eder. İsa Aleyhisselam'ın ineceği gibi, ölmediği gibi, Hazreti Mehdi'i zuhur edeceği gibi, deccal'ın çıkacağı gibi vs. Bütün bunlar iman edilmesi gereken hususlardır. Çünkü Rasulullah inkar oluyor. Manen mütevatir bu konular. Bunlar da Allah muhafaza, Allah'ın zatî düşmanlığını celbeder. Çünkü şirke girer. Hak Sübani'ye ne yaptı? Onları affetmeyi meşiyetine bağlı kıldı. Yani dilerse mahvederim buyurdu. Bundan dolayıdır ki efendim bunların e, durumu Müslümanların en büyük günahkarları da olsa durumları affı muhafet olmaları Mevla'nın iradesine bağlanmıştır. bağlanmışlar. Yembeğiyen yu'leme şu bilinmelidir ki ennu şan lemma tahakka ne zaman ki gerçekleşti en hadavatuz zatiyetu Allah'ın öz zatının düşmanlığı fi hakkil küfrü vel kuffar kafirliğe ve kafirlere Allah öz zatıyla düşman böyle olunca imtina eee oldu imkansız hale geldi ne enteşmele rahmetü ve rafe Allah'ın acıması ve esirgemesinin elletani o iki sıfat ki huma onlar min sıfatil cemali Allah, Allah Teala'nın cemal sıfatlarındandır. Yani güzellik sıfatlarındandır. İyi davranma, hoş davranma sıfatlarındandır. Acıması ve etirgemesi. Bu iki sıfatın şamil olması, fil ahirette, ahirette kime? El küffara. Kafirleri içine alması mümkün değil. Madem zatından dolayı zatıyla düşmanlık ediyor kafirliğe ve kafirlere, artık onlar rahmet e, kapsamına girmiyorlar. Ve enterfa efendim Kaldırması neyin sıfatı? Rahmeti. Allah'ın acıma sıfatının neyi? El-adavete zâti yete. Öz zatının düşmanlığını ortadan kaldırması mümkene oldu. Bunda imkansız oldu. Fe-innel müteallika bizzat. Çünkü Allah'ın zatıyla ilgili konular. Öz zatının kızması. Öz zatının düşmanlık yapması. Ekva daha güçlü olur. Ve-arfa'u daha yüksek olur. Mimma o şeylerden ki o müteallikun. ilgili biz sıfeti. allah allah Teala mesela şedidül sıfatıyla. Azab-ı şiddetli olan sıfatına çarpılmış bir durum var. E, bu Allah'ın rahmeti galip gelir, bunu kaldırabilir deriz. Çünkü sıfatıyla gazap etmişti ona. Fiiliyle sitem etmişti ona, azar etmişti ona. Ama sen zatıyla düşmanlık ettiği bir noktada sıfattan zat daha, sıfattan zata gel hakka gidelim. Cevâli-i Hakk'a, Kemal şey ederim, Sıfattan geçilince zata geliniyor. Dolayısıyla öz zat-ı pâk eee... Efendim, müteallika olan, onunla ilgili olan bir konuda rahmet sıfatı gelip de o konuyu ortadan kaldıramaz. Çünkü zatın e, ilgi alanına gireni sıfat ortadan kaldıramaz. Ve muktezası sıfat sıfatların e, icabı nedir? Muhtezası e, efendim layıktır o. Sıfatların gerektirdiği bir durum. Yani rahmet sıfatı gerektiriyor ki bu adamdan azam kalksın. Adam kafir Yahudi ama Allah Teala rahmeti ve şahit külleşe, rahmeti ve şahit külleşe, rahmetli her şeyi kaplamış. Şimdi bu sıfatın muktezasına bakarsan bunun muktezası istiyor ki bu Yahudiden de azap kaksın. Allah o kadar merhametli fakat ama bu şirk ve küfür içinde olanlara Allah Teala'nın düşmanlığı ve buğzu, azabı neyle? Sıfatlarıyla olsa bu sıfat o sıfata harbasacak sefakat rahmeti ala gazabı. Rahmetim gazabı mı geçmiş? Ama bu sıfat sıfatı geçmiş. Kafirlerle ilgili konudaki e, adaveti düşmanlığı neyle? Sıfatıyla değil ki zatıyla, öz zatıyla kızıyor. E, hal böyle olunca ne oldu? Layakdir o. Bu güç yetiremez en yü, yü değiştirmeye ve yuhayyira teghir edip ortadan kaldırmaya neyi? Muhtazaz zat. Zatın e, iktizatı, öz zatının kafirler hakkındaki kararının muktezası nedir? Kararının gerektirdiği husus cehennemde ebedi kalmalarıdır. Bitti. Rahmet sıfatına kadar, gazap sıfatına galip gelse de öz zatı düşmanlığına galip gelemez. Ve ma hangi şey ki vera devariz oldu. Filhadizil kutsiyi, hadisi kutsiyi de buyruluyor ki, sebekat geçti rahmeti, benim acıma sıfatım, gazabi, kızma sıfatımı geçti. E, tamam bu hadisi kudsi müsellemdir. Ama fel muradü maksat bil gazabi gazaptan fihi bu hadisi kudside rahmetim gazabı mı geçti? Ne anlayacağız bunu diyor? Yembeg'i icab eder en yekûne bunun olması nedir olması? El gazabes sıfatiyye sıfatlarıyla ilgili işte, azabı şiddetli olmak, cezası şiddetli olmak, intikam sahibi olmak bu sıfatların e, muktezası olan gazabı geçebilir. Ellezi o gazap ki o maksurun Bağlıdır, sınırlanmıştır. Kimize, kime karşı? Allah-u <gülüyor> müminin, müminlerin günahkarlarına karşı. günahkarları hakkında evet, sınırlıdır. Allah'ın sıfatlarıyla olan düşmanlığı ve gazabı kini, kini haşer, kini diyelim. Yani kızgınlığı, öfkesi diyebiliriz, gazabı diyebiliriz. Bu sıfat kimler aradadır? Müminlerin günahkarları. İçki içene kızar, zinaya kızar, zina yapana kızar. Adam öldürmeye kızar, katile kızar, gazap eder. Ama sıfatlarıyla gazap eder. Çünkü o Müslümandır. Müslüman olduğu için ona zatıyla düşmanlık etmez. Sebakat rahmeti, benim rahmetim geçti, gazabı, gazabı. Ne anlayacağız buradan? Rahmet sıfatım, gazap sıfatımı geçer. Çünkü sıfat sıfatı geçebilir. O zaman Allah Teala Müslümanların günahkarları hakkında mutlaka sonunda ne yapacaktır? Acıyacaktır. Zaten tövbe kapısını açmış, şefaat kapısını açmış, dönüş imkanı sağlamış. Ama hadi ahirete kadar gitti, cehenneme kadar girse bile yine rahmet ağır basaraktan ebedi kalmıyor, sonunda cehennemden çıkıyor işte. Sıfat sıfatı geçtiğinden oluyor. Rahmet ağır bastığından cehennemde bir Müslüman kalmıyor. Yedi bin sene sonra diyelim. <gülüyor> Bu gazap olamaz. Bunun ne olmasa Bu <gülüyor> lel Bu gazapı. El El gazapı sıfatı. lel gazapı. El maksusa bil Allah ortak oluşan kafirlere özel Allah'ın zatıyla yaptığı gazap ve adavete şamil olmaz. Onun için kafirler ve kafirlik ve kafirler bunları iyi tanıyacaksın. Bunların özelliklerinden, bunların sıfatlarından, bunların alametlerinden, bunların nişanlarından, bunların modalarından, bunların odalarından, bunların kılığından, kıyafetinden, şeklinden, müşekkelinden, halkasından neyse. Her bir bunlara has olan niteliklerden uzak duracaksın. Ta ki Allah sana da zatıyla davet yapmasın. Ta ki senin son nefeste imanını bağışlasın da kafirlerden olarak ölmesin. Başka bir çaren yok. Ama maalesef bugün toplumumuz tepeden tırnağa evlenmekten boşanmaya bütün kanunlarıyla beraber hepsinde İtalyanın, Fransızın, Gavurun, İngiliz'in e, özelliklerini alametlerini sıfatdan taşımaktadır. Yaklaşan günlerde de bir Noel tehlikesi başımıza bela almıştır. Bu usta bir sohbet yaptım. O sohbetin kitabı var. Adı Noel tehlikesi. Kitaplaştırıldı o. Mutlaka onu alıp okusunlar. Okuyun, okutun, dağıtın. Her yere ulaştırın. Çünkü az kaldı. Hadamşin şey Hindi hazırlar. Çam'ı hazırlar. Çam devirmeye başlar şimdiden. Paralarını biriktirmeye başlar. Noel özel programlarına katılmak için. Evde de olsa kutlamak için. Onun için aman çok tehlikeli yavrulara benzemek. Kafirlerin din merasimidir, şirk merasimidir Noel. Onlar 24'ünü yapıyor. Ben 24'ünü de yapmıyorum. Ben 31'inin akşamı yapıyorum. Ya sen ne ay adamsın. Onlar da yılbaşını 31'nin akşamı kabul ediyorlar, yapıyorlar. O İsa Selman doğduğuna göre uyduruyorlar bir ibadişte. Yok demiş falan. O aranın tümünü kutluyorlar onlar. 24'ten başlıyor. Orada doruk noktasına zirveye çıkıyor Noel 31 Aralık efendim gecesi akşamı biz Bursa'da sohbette olacağız inşallah cemaat işte kaçan kurtulacak yani sohbete kaçan kurtulacak veya dinleyerek de herkes oraya sığmaz ama buraya dikkat edin Noel tehlikesi kitabını mutlaka okuyun okutun bir Müslümana verin belki o kısadır ya Hemen okuyabilirler. Birkaç gün içinde bir de bakarsın ya ben bu sene yılbaşı kutlamayacağım. Normal gecelerden farsız yapacağım der. Bir Müslüman kurtulmasına sebep olun. Allah sizin imanınızı bağışlar. Ne olur bu kafirlere benzemeyelim. Allah rızası için. Helak olduk zaten. Az daha işgal edeceklerdi bizi ya. Ya biz bu kafasızlıkla gidersek yeniden işgal oluruz biz ya. Çünkü o kadar kafirlere benzemeye çalışıyoruz ki. Allah da buyuruyor sevdiğiniz gavurları alın başınıza musalla dedim. Bunu buyurmaması için bir cemaat olsun içimizde iyi emretsin, kötülükten ne yetsin, bunu el tehlikesine de dikkat çeksin. Mektup da burada kalsın. ile de. Buradan devam edelim inşallah. sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Rabbil Muhammedun bin